Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yesir velat asir Rabbi temmim bilhayir Kaldığımız yerden devam edelim Bugün 0301 2010 Pazar günü Risale-i devam ediyorduk Evet Yağ kalsın kurb ehli kurbiyetlerinden dolayı yakınırlar. Bu Buğd dehlinin buğundan şikayet ettiği gibi. Yani yakınlık ehli yakınlıklarından şikayet ederler. Uzaklık ehlinin uzak kalmalarından yani haktan uzak kalmalarından şikayet ettikleri gibi. Bu ne demek oluyor? Hani kurban diye bir bayram yapıyoruz. Hem de e, kurban hükmüyle koç koyun işte neyse büyük baş hayvanlar kesiyoruz. Hangi hüküm de geçerliyse ismin üstünde kur yani yakınlık yani iki varlık arasındaki yakınlık hükmünü bu bize vermekte. Peki bu ne demek? haktan çok uzaklarda olan yani hak anlayışından çok uzaklarda olanın hak anlayışına doğru yaklaşması kurb kurbiyet hali yani yakınlık kazanması ama ne kadar çok yakınlık kazanırsa kazansın bir kimsenin hakka ulaşması mümkün değil neden? çünkü kurb anlayışında ikilik hakim yani ulaşılacak bir yer ve ulaşacak birisi var. Kurp bu. İşte kurptan sonra tabii bu kurbiyet olmadan oraya ulaşımız ulaşılacak yer yakinlik hali. Peki kurp ile yakın arasında ne fark var? Kurp'ta ikilik var, yakınlıkta teklik var. El yakinü el hak demişler. <gülüyor> yani yakın Türkçe karşılığı yani Kurp Arapça bir kelime yakın Türkçe bir karşılık. Arapçanın <gülüyor> de, Kurp yakınlık, ama yakın değil yani kelimenin birbirine benzemesi var ama arada yazılış farkları var harf farkları var. O zaman manaları da değişiyor. İşte yakın denilen şey. Hak ile kul mefhumunun kalkması Sadece hakkın kalması Yani kul yine görüntüde var ama O kulda zuhurda olan hakkın olması Artık burada yakınlık kurbiyeti bir şey söz konusu olamamakta Neden? ikilik yok çünkü İşte kurbehli kurbiyete kaldığımdan dolayı yakınmakta Madem ben bu kadar Rabbime yaklaştım Neye birleşemedim? bakın ne kadar yakın olursa olsun yine firaktadır o fark vardır birisi 10 metre uzaktır birisi 1 bir metre uzaktır birisi 1 bir kilometre uzaktır merkeze gidilecek yere ama ayrıdır yine fark vardır işte o kadar yaklaştığı halde birleşmeye az bir süre az bir gayret kaldığı halde kurbeyette olmasından yakınırlar neden? ya Rabbi ulaşamadım sana ayrı gayrı kaldım diye yani ayniyet ve gayriyet hükmünü idrak edemeden ayniyete ulaşamadan gayriyette kalması ondan dolayı üzüntüdedirler bu ehlinin zaten uzaklıktan şikayet ettiği gibi yani uzak ehlide yakınlık ehlide e, bu hallerinden şikayetteler neden çünkü hakka ulaşmış değiller yani tevhidi kurmuş değiller ya gaus Kimse benden uzak olamaz masiyetiyle. Kimse de taatiyle kurt sahibi olamaz. Bakın şimdi yukarıdaki cümleyle biraz ters gibi düşüyor ise de ters değil izahı babında değişik önden bir bakış burada olmakta. Kimse benden uzak olamaz masiyetiyle. Yani bir kişinin günah işlemesiyle haktan uzak olması mümkün değil. Hani klasik bir anlam vardır. Günah işlediğin kadar haktan uzaklaşırsın diye. Bu zahirde olan bir anlayıştır. Ve düşüncede olan ve ümitsizliğe düşmek suretiyle haktan uzaklaşmış olması edilir Halbuki ne yaparsak yapalım haktan uzaklaşmamız mümkün değil. Neden? Ee, sohbetin başında da yukarıda da olduğu gibi meskeni ve manzara e, hak olduktan sonra yani herhangi bir varlık bu alemin içinde olduğundan kendine ait başka bir hususi mahalli olmadığından haktan uzaklaşması mümkün olmaz. Çünkü zaten hakkın içinde içinde olan bir şeyin uzaklaşması diye bir şey söz konusu olmaz. Ancak biz kendimizi ayrı gördüğümüzden ve bu tevhid alemini kendi idrakimizde bozduğumuzdan parçaladığımızdan biz kendimizi ayrı uzak görmekteyiz ve de günahlarımızın fazlalığı yönünden de Allah'a ulaşamayacakmışız gibi zannederiz. İşte bu yaptığımız masiyet bizi <gülüyor> gerçek manada haktan uzaklaştırmaz. Uzaklaştıramaz daha doğrusu. Ancak <gülüyor> biz kendi halimizde kendi idrakimizde kendimizi uzaklaştırmış oluruz zannımızda ama asıl da uzaklaşmamız mümkün değil uzaklaşmamız için bu alemin dışına çıkmamız lazım ee, Cenab-ı Hak e, zannediyorum nerededir Rahman suresinde olacaktı hadi bakalım bu alemin kutrunun dışına çıkın bakalım çıkabilecek misiniz diyor bu alemin dışına çıkın bakalım çıkabilecek misiniz diyor. Çıkamazsınız, İlla bir sultan diyor. Çıkarsınız da bu alemin dışına çıkmak değil o da kendi kutrunuzun dışına, yani nefsi benliğinizin dışına ancak bir sultan güçle çıkabilirsiniz. Bu ayeti aldı bazı işte imam kardeşlerimiz, din görevli kardeşlerimiz çıktılar. Hani. Amerikalılar Ay'a doğru bir yolculuk başlatmışlar diye kürsüye vuruyor. Çıkamazsınız dünyanın kutrundan dışarı. Ayeti i Kerime işte burada mevcut diye bağırmaya başladılar. E sonra çıktılar. Ne oldu? Neden çıktılar? İlla bir sultan. Da yazdılar söylediler. İşte ne kadar yanlış anlayış var. Sınır, kendi aklına Kur'an'ı sınırlamak. Aklı, küllü aklı cüze sınırlamak olmakta. İlla bir sultan geliyor arkasından çıkılır ama sultan, yani hususi bir güç lazım. <gülüyor> i̇şte orada sultan güç onların bulmuş oldukları o yakıt ne yakıtı diyorlar İlyon yakıtı mı İlyon yakıtı mı bir, bir sıvı yani bu benzinin nitro nitron, ha bir daha kuvvetli daha şiddetli az <gülüyor> atom mesela değil mi? Küçücük bir kutu ama Aylarca, senelerce o geminin yahut o şeyin, cihazın çalışmasını sağlıyor. İşte orada sultan güç o yakıt oldu ve çıktı. Fezaya çıktılar. Ama işte onlar fezaaya da her yine haktan uzaklaşmış değiller. Yani ne yaparlarsa yapsın insanlar. Haktan uzaklaşmaları mümkün değil. Herhangi bir kimsede ile kurp sahibi olması mümkün değil. Yani hakka uzaklardan gelecek de hakka yaklaşacak gibi değil. Hakka yaklaşmanın ve hakla hak olmanın tek yolu arif, ariflikten geçmekte. Yani tevhidten geçmekte gerçek manada tevhitten geçmekte. Bu yolu bulamaz isek eğer, daha evvel o yolda seyahat etmiş olan seyyahlara uyamazsak eğer, bu yolu da bulmamız mümkün olmaz. İstediğimiz kadar kitap okuyalım. <gülüyor> bu tür ve Füsesül Hikam bir Mezhebi Şerif gibi kitapları okuyalım. Kendi kendimize gün onları bulmamız mümkün değil. İlla bir sultan. <gülüyor> kimse benden uzak olamaz masiyetiyle ve kimse de taatıyla kurp sahibi olamaz. Ancak zahiri manada bu ifadeleri değerlendirmemek lazım. Zahir manada yaşanan hayatta bu şeyler olur ama bunlar ikilik üzere anlayıştır. Yani kul ve hak ayrılığı hükmünde işte masiva Kötülükle işleyen haktan daha çok uzaklaşmış, ee, iyi haller yapman taat ehli de hakla yaklaşmış diye orada bir ifade vardır, orada doğrudur, geçerlidir Ama biz sadece işin zahirine değil batınla hakikatine bakmaktayız çünkü bunlar e, Cenab-ı Hakk'ın rububiyet mertebesinden lütfettiği ilahi kelamlar. Bakın dikkat Cenab-ı Hakk'ın Rububiyet mertebesinden kelam sıfatıyla Kavs-ı Azam Hazretlerine hediye edilen e, ilahi ilhamlardır. Vahiy demeyelim. ilhamlardır. O halde bu mertebede bunlar söylenir ve hiçbir mahsuru yoktur. Söylenmesi bizlere rahmet ve şefaattır. Azam dolayı vasıtasıyla şefaattır bize bunlar. Yani Allah'ın şefaatidir. İşte bu şefaatlerden nasiplenmeye çalışalım. Mümkün olduğu kadar. Ee, gerçekten <gülüyor> bakın şu mevzu çok mühim mevzudur. Neredeki, hangi kitaptaki, tevhidden bahsediyor, gerçek manada marifetullah'tan bahsediyor. İşte o bize Efendimiz'in kanalıyla, yani Hakikat-ı Muhammedi kanalıyla o kişilerin isimleri tarafından ulaştırılan bugünün şefaatidir. Yani şefaati ahirette aramayalım. Orada şefaati uzma diye bir ayrı şefaat olur. O genel manada hili ve fiziki ibadetlerin azlığından ve çokluğundan şeriat mertebesi itibariyle şefaat olur. Buradaki şefaat bakın e, irfani manada yani hakkı muhakkik, taktik ehli marifetullah, marifet ehli olarak, marifet bilgisi olarak alınan şefaattır bunlar. Efendimizin kutsi hadisleri başta olmak üzere, Kur'an-ı Kerim tabii başta olmak üzere bu kelam kibar dediğimiz bu büyük zatlarımızın bizlere bıraktıkları en büyük hediye şefaat sebepleridir ve irfaniyetlerimizin her birerlerimizin hissesi vardır, bütün insanlığın hissesi vardır ama üzerinde ilgili olanlar o pazardan alışveriş yaparlar, o pazara gitmeyen tevhit pazarına gitmeyen kesret pazarında alışveriş yapar ki sermayesi kesret olur Tehdit pazarında eğer gidiyorsak, orada bir dükkan açmışsak yahut bir işporta açmışsak o bize yeter işte. O mal götüreceğimiz mal o maldır gerçek manada. Kimse benden uzak olamaz masiyetiyle, kimse de taatıyla kurp sahibi olamaz. Yağla biri benden kurp sahibi ise o ancak masiyettedir. Zira onlar az, acze ve nedamet ehlidir. Bakın ne kadar büyük bir ikaz ve ihtar. Ya da biri benden kurp sahibi ise yani Ya Rabbi ben sana yakınım diye zannediyorsa kendisini yani ben namaz kılıyorum, ibadet ediyorum, işte secde ediyorum, Ya Rabbi diyorum hep Allah'la meşgulüm bu şekilde yakın olduğunu zannediyorsa ancak masiyettedir, ancak günahtadır diyor. Neden peki günah olur mu ibadet? Evet tevhid ehli gönlünde, ibadette tevhid ehlinin yanında derken değiştirerek söylüyorum. Tevhid ve irfaniyet bilgisine göre, hükmüne göre yanında değil. Çünkü e, tevhid ehli kişi değil, tevhid ehli kim, kimlik değil, bir varlık. Yani başlı başına bir bilim bilgi o da Allah'ın bilgisi Allah'ın marifetullahı eğer kişi bunu sahiplenirse o zaman kendine mal etmiş olur o zaman onu maddeye düşürmüş olur uzaklığa düşürmüş olur ikiliye düşürmüş olur kurbehli olur o zaman da masiyet işlemiş olur o şekilde bu yaparsa işte birçok kimseler var tarihte de geçmiş kitapları da okunuyor zamanımızda da yaşayanlar var İrfani manada sözler söyleyebiliyorlar. Tevhidi manada kelimeler, cümleler söyleyebiliyorlar. Ama bakıyorsunuz ki yaşantısı orada değil. İşte hadise aynı. Bak, kendini o bilgilerle hakka yakın olduğunu zannediyor. Bilgilerdeki sözcükler belki doğru, doğru yerden almış. Ama... İstimal, kullanış yanlış olduğundan o doğru bilgi hükmünü icra edemiyor. Hükmünü, hükmünü icra edemediğinden de o doğru bilgiden o kişi mesul. Bakın. O doğru bilgi şikayette bulunacak. Ya Rabbi ben aldı kullandı ama yerinde kullanmadı diye. Burası bakın çok hassas bir konu. Anlatabildim mi? Ne demek istedim? Şimdi bir cümle aldık. La ilahe illallah dedik. En çok söylediğim Ama onu yerinde kullanmadıysak o bizden şikayetçi olacak. Veya şöyle diyecek, evet beni şeriat mertebesi itibariyle kullandı. Ben o mertebede de varım. Evet, dolayısıyla idraki o kadar da iyi niyetiyle o kadar kullandı. Yani o şekliyle <gülüyor> dava etmeyebilir. Ama bu tür değişik manada sözü söyleyip de yani söz doğru olup da tadikatı yanlış olursa o söz, o söz bir hayat çünkü, can. Bakın şunların hepsi canlı, hepsi huh bunlar. Burada kağıt üstünde yazılı 3 gram, 5 gram mürekkep değil bunlar. Hepsi canlı, fıkır fıkır kaynıyor. Hayat var, hayat olmazsa bize hayat vermez. Eğer sadece bu attık ateşe yandı o kadarsa, e bu yazık bize de yazık uğraşmamızda da yazık, yazık hayat yoksa e niye koşuyoruz bunların peşinde <gülüyor> ruh talebinde olduğumuz için yani e, suretlerdeki ibarelerin içinde mevcut yüklenmiş olan ruhu çekmek için uğraşıyoruz orada ve onu faaliyete geçirmek için uğraşıyoruz işte o ruh gitti bir yerde de faaliyet gösteremedi mi o ruh ondan aklını isteyecek Niye sen beni yeşertmedin, niye ortaya çıkartmadın, niye hapisten kurtarmadın diye. Şimdi burada ibare halinde her ne kadar, bakın buradaki kelimeler, ibare halinde hayat variselerde, bir bakıma bunlar burada hapisteler. Kayıptalar yani hapisten kastım. Kayıttalar kayıda girmişler. Bak sınıra girmişler. İşte bunları bu kayıttan kurtarmak, böyle okuyarak açmak suretiyle, çiçeklerini yapraklarını manalar olarak açmak suretiyle ve her birerlerimizin gönül bahçelerine tevhid bahçelerine, irfaniyet bahçelerine bunları ekip hayat verdirmek ve orada yaşamalarını sağlamak üzere. İşte bunu yapamadığımızda Bakın yukarıdaki hükmün altına girmiş oluyoruz. Biri benden kurp sahibi ise ancak masiyettedir. Yani hakka yakın olduğunu tevhid kelimeleriyle e, zannederek de onu yaşamaması bakın bu e, günah hükmüne girmektir. Neden? Oradaki manayı açığa çıkaramamaktan dolayı. Zira onlar aciz ve nedamet ehlidirler. Bakın onlar aciz Arkadaşlar. Yani bir yere gidilir bakılır ki orada tevhid sohbetleri var. E, güzel işte Allah birdir. E, bütün aleme baktın Allah'tan başka bir şey görmedim falan gibilerde. Ama biri geldi zaman karşısına ya sen ne biçim adamın? Huu bitiyor sen ne biçim adamsın demeye başladın mı? Tamam işte o sözle bu davranış bitti. E hani hak diye karşısına gelen her şey hak diye e, demek Kelimedeymiş sadece. İşte bu davranıştan o söylediği hak, kelamı ondan hakkını talep edecek. Sen beni niye yanlış kullandın? Hangi hakla bunu böyle kullandın? Diye. Dikkat edelim bak gerçekten. İşte onlar aciz ve nedamet ehlidirler. Yani ahirete gittiklerinde hakikat kendilerine açıldığında yani o söylediği cümlenin hakikatini orada gördüklerinde müşahede ettiklerinde ahirette çünkü serayir", o gün sırlar açıldığı zaman şimdi burada konuşulan burada veya buradan kastım dünyada konuşulan yapılan bir sürü haller var bu yapılan fiillerin her birinde batın tarafları var yani latif tarafları var ama masiyet ama e, hadi yani iyilik yönüyle Bunların latif olarak ürettiği, üretilen bile varlıklar var. İşte o varlıklar karşımıza çıktığı zaman konuştuğumuz o cümlenin bir tarafta gerçek hali, tevhid hali çıkacak. Bir tarafta bizim konuştuğumuz ve bizden üretilen o cümlenin eksi hali çıkacak. İşte o eksi hal gerçek haliyle kıyaslandığında o benim halim buydu. Benim adım Mehmet'ti. Sen bana bilmem şey dedim bir başka isimle vasfettim benim isim o değildi benim gerçek halim o değildi diye ondan hakkını soracak Allah bizi bu hale düşürmesin inşallah <Gülüyor> ve devam ediyor yaz ağız aciz nur menbaıdır ucupta kederler ve zulmet kaynağıdır şimdi yukarıda Zira onlar aciz ve nedamet içerisindedirler. Şimdi acziyetin iki hali var. Birisi yapmış olduğu eksilerden dolayı nadim olup da acziyetini anlaması. Aciz kalması, çaresiz kalması. Birisi bu. Yani günahlardan sonraki e, nedamet hali. Aciz yukarıda bahsedilen o. Ama burada bahsedilen aciz kelime olarak birbirine benzemekle birlikte manaları çok başka. Buradaki aciz ise nur menbaıdır diye bahsedilen aciz ise kendi hiçliğini ne sevap ne günah şuraya bu şekilde kayda girmeden yani e, sevap ve günah kaydına girmeden yani sevap beklemeden günahlara da dönmeden günah işlememeye çalışarak yani günah diye bir şey yok diye yani ben bu kötü fiili işlerim günah yok manasında değil. Yani savat ve günah diye bir bölüm olmadı bu alemde sadece hakka dönüp yaşantı olduğunu ve bunu da başarmaya çalışır da başaramadığı kendini e, küçük gördüğü, hor gördüğü, hakir gördüğü halin ismi aciz. Yani hiçliğe düşmesi. Fakrın bir evvelki halleri. Yani fakr halinin başlangıcı aciz haline gelmek. İşte bu kişinin aciz halinde kendisini görmesi e, demek, kendi yoğun olan fizik beden tarafını, e, tabiat, his, duygular, nefis ve kendine ait varlığının yokluğunun idrak etmesi ve buradan acize düşmesi. Yani kesafetinin ortadan kalkması. Dolayısıyla zaten ortaya çıkacak nurdur. Yani o kişinin nuraniyeti, ruhaniyeti, latif tarafıdır. İşte bu aciyet nur kaynağı olmakta. Neden? Çünkü o nefsimiz e, nur ilahinin üzerine perde olduğundan nurani tarafımız faaliyete geçememekte. Beşeriyetimiz, tabiatımız ve nefsi arzularımız, fiziki nefsi arzularımız bize zulmet getirmekte zulmde karanlık derde olmakta işte bunların yokluğunu bunların <gülüyor> bizim üzerimizde geçici olduğunu aslın nur olduğunu hak olduğunu bireysel varlığımızın sonradan meydana geldiğini idrak ettiğimizde işte aciyetimizi anladığımızda şişcimi anladığımızda bizde o nur hakikatimizi ortaya çıkaracağından nurun kaynağı olacaktır ucut da yani kendini beğenmişlik de kederlik ve zulmet kaynağıdır. Yani aczın karşılığı ucut. Yani kendini beğenmişlik, gurur ve e, kibir. Evet. <gülüyor> zulmet kaynağıdır. Evet devam ediyor. Yağgal çok sıcak bir günde sana gelip su isterse herhangi bir kimse senin ihtiyacın olmasa o suya ve ona o suyu suyu ve ona vermesen sen cimrilerin en cimrisi olursun. Hay böyle olunca nasıl rahmetime mani olayım? Ben Nesme şahadeti tescil ederim ki şüphesiz Erhamer rahiminim. Çok sıcak bir günde sana gelip su isterse herhangi bir kimse ama senin ihtiyacın olmasa o suya şimdi birisi geldi yanına sıcak bir günde su istiyor senin de suyun var fazlası da var o suya senin ihtiyacın olmasa ve ona vermesen yani ihtiyacın olmadığı halde vermesen sen cimrilerin en cimrisi olursun neden? Çünkü sen suya olan ihtiyacını gider misin? Yani suyunu içmişsin. Susuzsun. Yani şiddetli su ihtiyacın yok. E, ve de fazlası da var yanında. O zaman ne oluyor? Cimrilerin cimrisi oluyorsun. O halde cimri ne demek? E, kendisinde ihtiyacını görecek kadar var olan bir şeyin fazlasını vermemesi yani var olup da fazlasını vermemesi cimrilik hükmüne girmiş olmakta. Çok çok çok şeyler bir tarafa bırakalım. İhtiyacını görecek kadar şeyin varsa zorunlu ihtiyacını görecek kadarı varsa ondan sonra bir fazlası varsa birisi de gelip istemişse onu vermenen cimriliktir diye ifade edilmekte. Hal böyle olunca nasıl rahmetime mani olayım? Ben nefsime şehadeti tescil ederim ki şüphesiz erhamer rahiminim. Yani kullarım veya bütün alem bakın benden su istemediği halde ben vermekteyim. Gerçi bazen e, rahmet duasına çıkıyor insanlar ayrı konuda ama rahmet duasına çıkmadan onun verdiği rahmet rahmet duasına çıkıldığı zaman vermesinden çok kat e, kıyas edilmeyecek kadar çok. Yani istemeden vermesi çok isteyerek vermesi çok az değil mi? Senenin kaç gününde yağmur duasına çıkıyoruz? Bir iki sefer. O da bazı seneler, her sene de değil. Ama biz istemedik mi? Bu yağmurları bakın hep veriyor. E i̇şte neden? Rahimin yani şüphesiz. Bak ben nefsini, şahadeti tescil ederim ki şüphesiz ki şüphesiz erhamer rahimini yani ben merhamet sahibiyim yani ihtiyacı olmadan da eğer ne varsa hepsini veriyorum yani sen bir bardak suyu vermezsen cimri oluyorsun ama benim böyle bir şey yaptığım yok hepsini veriyorum herkese veriyorum diye bunu kıyaset manasında şimdi bu o, suya e, gelince aklıma bir şey geldi bir arkadaşım e, Terzi bir kitabımda e, hatıralar diye bir bölüm var. Zaten diyorum orada olacak. Hani demin o <gülüyor> içkiden e, şeyden e, cennet nimetlerinden falan boğazdan bahsedilmişti <gülüyor> Biraz onunla da ilgili bu suyun değeriyle de ilgili. E, bir de <gülüyor> mesnevi şerifte bir hikaye anlatır. Mevlana Hazretleri şefaatinden işte böylece e, bedevi olan e, bir e, Arap köylüsü bir gün yağmur yağmış yağmur sularını toplamışlar bir desteği tersine koymuş o desteği alıyor Bağdat'taki padişaha su hediye götürecek neden? çünkü çölde en değerli olan şey su e ben de ne götüreyim diyor başka değerli bir şeyim yok o desteği çok güzel muhafaza ediyor kırılmasın diye Neyse o hikayeyi çok geniş manada anlatıyor. Dinleyenler olduysa geçtiğimiz derslerde vardı. Geçen seneydi zaten. Neyse geliyor e, saraya <gülüyor> bakıyor ki padişahın sarayı Dicle Nehri'nin kenarında eyvah diyor. Ne götürsünüz? <gülüyor> Bu kadar su. Ama padişah yine onu alıyor. diyor Padişahımız ve çok ali cenap davrandı. Yani suya ihtiyacı yokken çok değerli olarak bizden aldı. Neden niyeti değerli çünkü o getiren kişinin ee, diye bir şair de öyle demiş. Ee, Dişle kenarında oturandan sen suyu sorma, suyun ne olduğunu sorma. Sen suyu çöldekine sor, çöldeki yaşayana sor. Suyun ne demek olduğunu diye öyle bir yazı yazmış. Şimdi bir arkadaşımız vardı. <gülüyor> Şahabettin'di ismi. Neyler rahmet eylesin. Ee, gençliğimizde, çocukluğumuzda e, dine meraklıydı çok. Beraber giderdik Orta Camiye, eski camiye bizim orada çarşı, camilerine. Ben ezan okurdum. Bugünkü gibi <gülüyor> sevhidi ezan değildi. <gülüyor> Herkes kim? İşte zaten 50 ile 60'lı senelerde yani. Senelerde, 40 sene, 50 sene, Ezan Türkçeleştirilmiş Türkçe. Sonradan işte Arapça aslından dönmüş tekrar. Şu i̇şte o birkaç sene geçmiş aradan işte bilinir bilinmez kim ne bilirse çıkıyor minareye başlıyor Allah'a Eyvallah. falan bir şey yok. Duyuldu duyulmadı gibi zaten. Neyse bölüşürdük. Ben çıkarım bazen ezan okurum. O içeride müezzinlik yapar. Bazen o çıkarız, onu okur, de yaparım. Böyle bir arkadaşımız. Neyse, zaman geçti. Askerden döndük. baktım o yavaş yavaş işte dünya telaşına doğru kaydı. Gitti bir şeyler oldu. Ufuk ufak ufak işkiye de başlamış. Sonra bir aile işte zorlukları falan işi arttırmış. Artık o hale gelmiş ki arada görüşüyoruz tabii yine ama tabi onun yolu başka ama arkadaşlık. Arkadaşlık ayrı konu ne yaparsa yapsın kim kendi halinde. <gülüyor> Çocuğundan ayrılmış, eşinden ayrılmış. Annesi babası rahmetlik olmuş. Yalnız bir hayat yaşıyor. Pejmur'de. Üste başı, Bakan yok. Eden yok. Ama muhabbeti bize var. Gördüğü zaman karşıdan nurum benim. Böyle. <gülüyor> eh sağ olasın falan. Neyse seneler böyle akıp geçiyor. Biz de çalışıyoruz. O zaman çalıştığımız yerin arkadan da kapısı var. Önden de kapısı var. iki tarafa açılıyor. Arkadan gelen, okula giden bir dar yolumuz var orada. E, Kalfalar oradan işliyor. Ben de oradan işliyorum. Müşteriler de ön taraftan geliyor. Şimdi akşam üzere o saat üç, üç buçuk olur. Alır şarap şişesini kağıdına sarar, çevrime koyar. Gelir bir duvarıya Oturur 2-3 günde bir uğrar her akşamda değil tabi de işte bir hafta geçer 3-5 gün geçer geçerken evine giderken uğrar başa bakar aşağıya bizim oraya Orada mısın nurum benim cemalim açıldı <gülüyor> nasıl bir muhabbet gelir orada oturur sakır sakır lakır lakır çeker bakar şu şeye ha, bu akşama <gülüyor> kalsın <gülüyor> Akşama saklar koyar sallana sallana gider evine ya bir gün yine geçti oradan geldi. Radyoda haberler var. Haberlerde dedi ki bu akşam içki satışı yasak var. İçki yok bu akşam. Satış satışlar yasak. Eyvah dedi böyle. Nasıl karaların büyündü? Nasıl üzüntüye büyündü? Eyvah. Şişeye baktı, şişe de bak. <gülüyor> Vuruyor kendini yerden yere. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım ben şimdi? Yani o kadar aşk var ki. Yani insan neye aşk oldu değil. Aşkın haline ne olursa olsun o onun kendi hali. Yani oradaki o, o samimiyet, muhabbet, o tarifi mümkün değil. O yazar o kitapta biraz. Şimdi orada oturuyor kara kara kara. kara. Derken bizim kafalardan da birisi var. Recep Mevla rahmet eylesin, o da rahmetlik oldu hazin bir şekilde. Onun da e, eniştesi var Şarköy'de, oraları da şarapçı sahilde hep üzüm yetiştirirler. Diyor ki, onun o haline bakınca, Şabetin bir Şabetin Ebi e, özel şirketlere yasak yok dedi. <gülüyor> devlet de <kendi> olanlara <gülüyor> yasak. Yani fiyat düzenlemesi yapacaklar. Bu akşam satış yok. Yarın öğleden sonra fiyat test edildikten sonra. Ne dedi öyle mi? <gülüyor> Uyandı, bir fırladı, koştu arkadaşlar. <gülüyor> Bakal Necati vardı kardeşimiz. Hemen gitti oraya. Almış bir şişe geldi. Ah oh dedi. Yani annesini, babasını yeniden bulsa insan o kadar o kadar o sevinçte olma. Yani ben onu unutamıyorum, o yani şarap olsun ne olursa olsun, eksi hali başka, yanlış anlamayalım. Şarapı olan muhabbetini anlatmak değil, muhabbeti anlatmak burada. Ne olursa olsun o muhabbeti, o ayrı konu. Nasıl bir içmeye başladı o, loko loko loko loko loko, ağzını şapurda tüy bırakıyor, ah! Ben o kadar lezzetli bir şey ne içen ne yer <gülüyor> ne kendimde ne de başka birisinde ben o kadar samimi yani. Ama içki içiyor ama bal içiyor. Yani içtiği şey sorun değil. Niteliği yani. içişinin niteliği. Onu anlatmak istiyorum. Nasıl bir muhabbet? Neyse. Rahmet istedi herhalde ve e, huzur buldu rahatladı yine baktı biraz ha bu da akşama kalsın bitirmeyelim dedi ikinci şişeyi alacak kadar da parası yok garibin yok işi gücü kaybetti her şeyini kaybetti Fers, iflas yani. birilerinin işte yardım vardı vermesiyle <gülüyor> sürdürüyor hayatını bir de babasında kalma eski bir evi vardı orada yatıp kalkıyordu neyse koydu cebine kağıdı çıktı dışarıya ama bir sağa gidiyor bir sol gidiyor bir saha gidiyor duvara tutuluyor öteki duvara tutuluyor düşmesin diye neyse gitmiş neyse aradan bir sene falan daha geçti herhalde baktım artık o aradığı da yok çıkmıyor sonra evde kendisini can ruh teslim etmiş bulmuşlar yalnız başına bulmuşlar böyle bir hatırası vardı arkadaşım arkadaşın şimdi sudan bir de kendi yaşantıma dönerek oradan size bir şey belirteyim yani yaşanmış hadiseler olduğu için nedir? Neden? Şeyi yapılmış, tahkiki yapılmış, yani müşahadesi yapılmış hadiseler olduğu için anlatıyorum. Yoksa birilerinden al nakil et gibi değil. Bundan işte gençliğimizde eski devrelerde yaptığımız birçok riyazatlar vardı. Yani herhangi bir şey için anlatıyorum da oradaki hali belirtmek için. Uzun süreler, 3 aylara devam ettik. Uzun süreler ama çok uzun süreler. Pazartesi, Perşembe, de ilave ettik. Uzun süreler. Şimdi tutamıyoruz artık. Beden zaten çekmiyor. Ee, ölçüm bakın senenin oruçlu günlerinin artı olmasıydı. Bir gün olsun fazla olsun. 365 günü 2'ye böl 64 olarak da 180 işte o biri de ilave 181, 183 yani yarısından fazla hesap ona göreydi artı olan oruçlarla geçmiş olsun diye 40'ar günlük riyazat oruçlarımız vardı hayvani gıda yemeden ama uzun sürelerle bu, bu bir sefer 120 gün yani 3 erbain arka arka 3.40 arka arka ve bunun 115. günü iftihar edip 120.ye kadar da iftihar etmeden yani 5 gün ne su ne ekmek bir hava <gülüyor> hava serbest <gülüyor> işte böyle bir orucun 120. günün akşamı ağzıma aldığım bir yudum suyun ne olduğunu o zaman anladı yani insan için bu bir yudum suyun ne olduğunu o zaman anladı bir sen akşamki sohbette vardı e, Harunur Reşit e, ehlullah'tan birisine soruyor şimdi atırım Küneyd-i Küneyd Bada diye zannediyorum soruyor işte bana bir şeyler söyle bir şeyler söyle diye yani nasihat et diye işte mülkünü şöyle kuru sen şunun şeysin, vekilisin işte Hz. bu Bekir Sıddı'nın vekilisin onun yerindesin Hz. Ömer'in, Hz. Osman, Hz. Ali'nin yerindesin bunların ahlakıyla ahlaklan diye daha daha Harun-i söylüyor o zaman diyor ki senin bu geniş mülkünün yarısını e, susuz kalsan ölecek duruma düşsen bir bardak su için verir misin mülkünün yarısını diyor Harun-u Reşit veririm diyor. Peki diyor hasta olsan ölecek duruma gelsen bir ilaç verilse sana şifa için o ilacı almak için de mülkünün yarısını verir misin veririm diyor. E o zaman bir bardak suyla bitecek, tükenecek olan yani bir bardak suyla tükenecek olan mülkün ne değeri var senin için, bu dünya için diye. Öyle bir misal veriyor ona da. <gülüyor> bu mevzuyla da <de> ilgili. İşte <gülüyor> o akşam içtiğim suyun ne olduğunu işte o şekilde gelen, içen biliyor. Yoksa önüne geldiğinde iç suyu, ihtiyacın olduğu iç suyu, ihtiyacın olduğu ye yemeği, onun onun gerçek manadaki Kişi üzerindeki tesiratını Ve nimetini Lütfunu anlamak mümkün değil Geçersen, yani. ya, İşte bir de O var ikinci olarak Geçen sene miydi Bu geçtiğimiz mu? Ramazan Değil de iki sene ah, Sen de şahitsin Bak, Şahit var yalan <gülüyor> Şimdi Ramazan uzun Günler Çatıda tamirat var İki tane bir şey bulduk, çatı ustası, tabela yazmış bilmem, inci çatı ocavam <gülüyor> <zaman> bir çatı <gülüyor> dedim herhalde bunlarda bir iş var yani her türlü çatı tamiratı yapılır diyor, gittim baktım yok, telefonu var yazılır telefon ettik, dedim kardeşim çatı yapıyormuşsunuz, isimde isim inci çatı, inci gibi çatı yapıyorlar <gülüyor> neyse geldi konuştuk, gösterdim işte fiyatını, pazarlığını yaptık. Tamam dedi, yarın sabah başlayalım dedi. E kaçta gelirseniz, 8'de geliriz. Tamam dedi, siz gelin. İşte 9'a doğru da ben gelirim. Cumhurlar da, Cumhur'da boya yapıyor. <gülüyor> Aynı çatı altındaki katı temizliyorlar, boya yapıyorlar sağ olsunlar. Gelmişler onlar. Ben gelinceye kadar bütün yanlarını açmışlar çatının. Ne, ne varsa yani o kalkan direklerin her tarafını açmışlar. Diğer kalmış ön tarafta açılmadı. Bir gittim baktım eyvah dedim ne yaptınız siz ya? E ne yaptık çatı yapıyoruz. <gülüyor> Yağmur yağarsanız olacak dedim. Çatının altında beton yok. Hepsi şey içeride. Diyor yağar yağar yağmurdur diyor. <gülüyor> ya kardeşim olur mu böyle şey? Alırsın sekersin yaparak çıkarsın yukarıya doğru e ne yapsın o iki tane adam koymuş oraya derece derviş çıktılar da <gülüyor> dervişmişler <gülüyor> Allah dene işte e, korumuş bizi <gülüyor> neyse işte o şeyle o sakinlikleriyle hele bir tanesi daha uygundu ya neyse bir çıktın yukarıya yukarı, felaket yukarı kiremit kalmamış Açmışlar her tarafını Neyse hemen malzemeleri Çıkardık Hadi yapın bakalım dedik İndim ben de aşağı Sonra tekrar çıktım yukarıya Laplap laplap laplap yerleştirmişler lap, Kapatmışlar ha bitmiş çatı <gülüyor> Ay, Çatı bitmiş ama <gülüyor> Yağmur yağsa eskisinden daha çok İndirdik içeriye Keşke hiç yıktırmasaydık da Eski haliyle kalsaydı Bir iki çimento biraz yava yapsaydık Çıkarın dedim ya bunlar böyle olmaz. Alttan geleni alt üst, alta girmesi lazımken bırakmışlar üstünde bu öne yaydıkları şey. Yukarıdan gelen yağmur altından girecek. Ya dedim siz ne yapıyorsunuz bu kadar mı aklınızı vermiyor? Giyin eczacıya ve eski leresin? Hele indi başa eski dışerisi leresi? Dizip çıktım yanlarına. Kaldı onları getirme çalışın şöyle yap bunu böyle yap bunu böyle yap üç gün. Onlarla beraber oruçlu güneş teferinde <gülüyor> Ağustos'tu <'un> güneş <gülüyor> Ramazan'ın sonuna doğru geliyorduk asla yani ete yorulduğumuz günlere geliyordu akşam indim aşağı eve gittim işte o o, o gün o su nasıl bir suymuş ya Nur desem <gülüyor> ifade etmek mümkün değil <gülüyor> şaram desem. <gülüyor> Yani hakşar abi, Dedem, ifade etmek mümkün değil. Yani nasıl değerli bir şeymiş o? Ertesi gün gene öyle, gün gene öyle. Neyse, barış görüntü zor zor işte olabildiği kadar oldu. Gene de olmamış, sonra aktı bir sürü. O yapıştırdıkları yerler vardı ya, yanlarda, tam yapışmamış, kabarmış. O mutfak üstünden şaldır şaldır. Diğer tuvaletin o banyo üstünden şaldır şaldır. Tekrar çıktım sonra ben oraya. Tekrar türmüş aldım. Tekrar onları ısıttım, yapıştırdım. Ancak öyle biraz işte toparlayabildik. Bir de o işte evvelki, iki sene evvelki Ramazan'da o üç gün güneş vuruyor. Yapmasanız olmuyor. Sonra geldi yani sen de oradaydın ya. Geldi beyefendi işi alan elleri cebinde, araba altında Geldi paranın üstüne alacak. İşte elemanlara para versin diye e, o elemanların parası kadar para verdim ben onlara ama daha vereceğim vardı. Geldi koydum oraya parayı. Bak dedim e, pazarlık yaptığınız para bu. Ama bu para sen hakkın değil dedim. Üç yıl diye benim orada hakkım var. Ona göre aldım parayı dedim. <gülüyor> 150 lira para özetiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ötekiler 70 lira yöylesin bize 50 lira olsun soruyordun. Geçen fazla çalıştı orada. Ya kardeşim dedim ya ben orada çalışacak olduktan sonra seni niye tutayım dedim burada. Bu para senin hakkın değil bunu bildirdim yani. Ama al para burada bak. Koşsun para burada. Vicdanın rahat derse al bu parayı dedim. Benim ne sorum var yani mesela bu parayı verdikten sonra İki kişiyle birlikte orada üç, üç amele çalıştık. Ben düşük, alırdım iki tane kahveden amele. Aynen yaptığım şeyi yapardım. Yevmi'ye itibariyle verdim. Ondan da gönlü olur giderlerdi. <gülüyor> Yok dedi o zaman hava attı biraz. İş dedi ne olacak? Çekti gitmeye başladı. E git almazsan alma ne yaparsın dedi. <gülüyor> geriye döndü. Hadi de 50 lirasını bırakayım dedi. E pek dedim yani razıysan buna bırak 100 lirasını. Biz de gelmedi. <gülüyor> gelmedi. Kaça geldi? 15 liraya geldi. Mimine geldi yani. İşte 15, 30, 45 15 liraya. Sonra ben o Tarık kendime bırakacak değildim zaten. Sonra o çok çalışan arkadaşın telefonlanmıştım. Onlar gittikten sonra telefon ettim dedim bak Mehmet miydi Sev midir? İsmi onun bir şeydi neyse yani telefon ettim geliyor, gel artık <gülüyor> bitiyor zaten böyle oluyor. gel dedim ona <gülüyor> senle konuşacağım Geldi, bak dedim o şu 50 lirayı al 30 lirasını sen al 20 lirasını öteki arkadaşına ver zaten bıraksaydı hepsini gene onlara verecektim Hı -hı. onlar çalıştılar çünkü orada işte bu <gülüyor> iki yerde su hadisesi gerçekten suyun ne olduğunu bana anlattı ve bir de o e, kardeşimizin o samimi hali e, nasıl olması gerektiği yani her birerleriniz için aslında Cenab-ı Hakk'a karşı olan şükranımızın bu şekilde ifadesi gerektiği yani çok samimi manada. Kulubu Efendi bu da sizi ya, yani sizin ne yaptığınızı sana siz de 2-3 gün boyunca şey yapmışsınız, orada konuşmuşsun bazen e ne yapayım, moreller güzelsin diye, kızdılar çocuklar aşağıya çatıdan iniyor o arkadaş, o hmm. e, sizinle konuşan i̇şte o, o. Diyor ki, biraz şey verir Ya kardeş diyor, bu adam ne gidiyor, <gülüyor> <gülüyor> profesör mü, öğretmen mi, hoca mı, anlayamadım Ustağ'ı <gülüyor> Her işten anlıyor diyor <gülüyor> Valla biz dedim ya, biz bunu karşına getireceğiz dedim ya. Buraya yapıyoruz dedim. Ne yapıyor? Ne yaparlar? Ne de boy yapıyoruz, çatı yaptığı gibi dedim. Ne bir şey oldu? Tabii bunlar belki sohbette ilgili bir başka yere kaydı ama ama sohbette ilgiliydi yine. Neden? Müsahhedeli yaşam çünkü bunlar. Bakın bir tavsiye yönlü bir şey olsun bizden size. Müşahede etmediğimiz bir şeyi konuşmayalım. Yani yaşamadığımız bir şeyi aktarmayalım kimseye. Hani <gülüyor> Hz. Ali Efendimiz'in bal hikayesi var ya, işte onun gibi müşahede etmediğimiz bir şeyi söylememeye çalışalım. Söylesek de dolaylı olarak böyle bir şey okumuştum. Ben şu anda bunun hakikatini bilemiyorum ama böyle bir şey varmış ben de size aktarayım şekliyle yükü üstünüze üstümüze almadan öyle nakledeyim bilmediğimi seviyorum neden çünkü de, demin mevzu olduğu gibi işte bazı kardeşler yaşıyorlarsa yaşamayanlar daha belkiler e, sözü cümleyi alıyorlar ezberliyorlar ayet-i kerime de öyle cümle doğru ama yaşayandaki tatbikat yanlış olduğunda istikamette yanlış oluyor. İşte bu durumlara düşmeyelim inşallah. Evet. Cenab-ı Hak kimimize <gülüyor> idrak, irfan, izan, işte, muhabbet, güzellikler, kolaylıklar ihsan etsin. Bu hayat yolunda erbirellerimizin süresi doluncaya kadar muvaffakiyet versin bize Cenab-ı inşallah. Evet, sadece bitirmiş olalım.